Modern sabahlar, modern sabahlar, modern sabahlar. Radyo Türeşim sabahlar devam ediyor sevgili sana severler 8:22 oldu saatimiz ve Pazartesi sabahında Oktay Demirci karşımızda hoş geldiniz efendim. Aman Sütlüyorum efendim, sonra. Aman efendim. Dikkat dinliyorum. Aman efendim, Aman efendim. Oldu mu? Acıbat tipi beni mahvettim çok özür dilerim. Vallahi ya üç gündür buna çalışıyorum. 3 yani günlük cuma öğlenine itibaren başladım. <gülüyor> Denizcilerimiz de şey demişler. Bir... ama Lezzetli, Lezzetli Hacivat, Hacivat demiş. demiş. <gülüyor> Valla evet, Oktay de... Hacivat yapar da Fahir boş durur mu? O da damla düz. Ee, abi kara, ben de bir kara göz. Kara, kara göz ama. musun Fahir? Sen de tuzsuz Deli Bekir ol o <gülüyor> <gülüyor> Ne oluyor ya sabah ben sabah? Ben ya. <gülüyor> oh yani tipleme cennetine bir anda döndürmüşsünüz haberim yok. Ne bileyim ya hemen öyle oldu. Ah. <gülüyor> Günaydın. Günaydın Cosmos'um. Şu anda sokaklardan daha soğuk olan tek yer olan Radyo D'ye A stüdyosu, B stüdyosuna hiç girmeye cesaret edemedim o kadar. Çünkü orada cihaz da yok. Yok, gene makineler biraz ısıtıyordum. Aynı aynı. Sen nasıl girdin fire bu arada kapıdan? Nasıl? Kapalıydı değil mi kapı? Kapalıydı. Par parmak izinle mi girdin? Yani. Onu onu diyorum işte ya. Yani evet. onu açık açık söyle diyor. <Gülüyor> Vallahi öyle yaptım. Öbürüne vur. <Gülüyor> O da vur, öbürüne vur değişiklik olsun. İşte bu bravo. sahne kıvamındaki stüdyolarımızdan Ankara stüdyolarından merhaba. Merhaba. Bir Mer kez daha merhaba. <gülüyor> Bilgisayar kazıyor, ne hastasıyım diye şey yapıyorum. <gülüyor> Arkadaki şeyleri de değerlendir. Bak bu sahne peyniri var orada. <gülüyor> <gülüyor> onları da, onları da değerlendirelim. Ee, hazır mısınız tatile? Hazırız. Hazırız. Ne zaman? Şimdi. Hafta. Bu hafta Son ne hafta. Allah ne bileyim mi? kaç gün kaldı tatile şunun Bütün şurasında. Bütün dünyanın yatışa geçmesi için son günler. Bugün, son 15 gün. Bugün 7'si yedisi. Bugün de sayarsam 5 gün var. Kaba bir hesapla. Ee, bayrama kadar. Ha, yuk, yukarıda tamirat var herhalde sevgili dinleyiciler. <gülüyor> o yüzden yukarıdan bir ses geliyor. Hiç şey yapmayın siz. Fail. İyice saç Ege, Fahil e Fahil e bir şey söylersin. söyler misin? Yani o... ...kırarak o sesi gidermesi çözüm değil. Yok ama ses de biraz anladı. Ses, ses. Tavırdan anladı. Ses anladı. Ses, ses, ses, biraz ses, biraz. ses. Vallahi bile bir, bir lafım var benim onu söyleyeyim, toparlayayım da. <gülüyor> Bu arada öyle şey var mı? Bu çöktü neden biraz kafasına Buzlu ser ser, ser vurdum? Bunu. Ondan gitti. Var tabii canım. Hayır. Ama güzel oldu ya. Hiç fon kullanmayıp acaba bunu fon olarak bir şey yapsak. Vallahi çok güzel işte. tam en güzel, güzel sana. Hangi yoldan geldin Fahir? Zaten tek var olan yoldan gelmek durumunda kaldım. Öyle mi? Evet. Birinci köprüyü kullananlar bugün e, biraz yani, herali. 100. yıl tarafında gelenler bugün bir sürprizle karşılaşacaklar. Küçük bir sürprizle karşılaşacaklar. Evet. Otüe yeni yol yapılmış. Yeni bir yol. Toprak yol. <gülüyor> Toprak yol diye geçer o. Hayırlı olsun. Sonra zaman içinde inşallah stabilize asfalt göreceğiz o günleri de. Stabili stabili bu yana diyoruz. Ve hoş geldiniz diyoruz. Bir hoş <gülüyor> Hoş geldiniz. <gülüyor> kurban bayramları, kurban bayramı rezervasyonları %90'a çıkmış. 1 milyon kişi tatil için... Bu soğukta ee, nereye gidecek insana Onu anlamadım içinde. ki. Yurt içinde bir yerlere gibi. Insanlar. Millet deniz kenarına gidiyor. Ne yapmayı umuyorlar yurt deniz kenarında? Yurt içimizin hepsi komple soğuk değil mi? E komple soğuk. Yine Antalya falan. Falan, falan olur gene Yine oralar 10 derece falan olur diyorlar. Gerçi İzmir'de serinmiş. Dün konuştuk. Adican. Tabi İzmir'de de çok şeymiş. Serin hava. Şeyle geziyoruz. Uzun kolluyla geziyoruz diye. Uzun şey kolluyla çıkardı İzmirliler. o acı günler yeniden geri geldi. Platini'den çılgın proje. Hah. Hah. Bir eksik olan platini. Michel Platini. <gülüyor> Uvefa Başkanı Michel Platini çılgın proje diye hangi projesini sunmuş olabilir? Avrupa'yı e, kaça ayırırım? 8'e böyle böyle böyle. Yok yapar. Avrupa Kulüpler Kupası'nın tekrar şampiyon kulüpler kupasını geri mi döndürüyor yoksa? Benim en iyi bildiğim kupa. <gülüyor> Doğru vallahi olabilir. En büyük proje bu. Avrupa Kulüpler'den şampiyon kulüpler. Valla o proje değil ama zaten o var ya şampiyonlar ligi var abi. Ama şampiyon kulüpler kupası çok daha güzel bir isimdi bence. Hah ismini mi değiştirecekti? Yani. E tabi. Öyle isim Şimdi Avrupa kulüpler olsaydı... kupası, yani şampiyon ama şimdi şampiyon dışında da katılıyor diyor, eki onun da şey. İşte Sonradan budur. Sadece şampiyonlar değil. Ee, ama mesela ikinci olanlara da şey denir ya siz de bizim gönlümüzün şampiyonusunuz onlar da şampiyon. Demek He. ki aslında asıl adı Şampiyon Kulüpler Kupası'nı bir kez daha canlandırma. Bravo. Geçen sene lig bittiği zaman ben korkunç bir yalakalıkla bütün takımlarımız şampiyon diye bir tweet atmıştım. Çok da güzel girdi dönüşler olmuştu. Hemen almıştın onu. onu mu yaptı acaba? Valla neredeyse. Bütün takımlar kupası. Neredeyse o gibi. Yani biraz, Tabii birazcık futbolla daha... ilgili bir şey mi o futbolla zaman? ilgili He. yok ev alacağım demiş ya çok çığ. bu verandayı uzatıyorum kapatacağım buraya buraya da şey yapacağım bir hobi alanı yapacağım falan diyor çılgın demişler. bir projesi var Barılmış onun. var ama sonra milleti projeyi göstermiş millet bayılmış çok bunu yaparsan çok güzel olur demiş bir şey diyeceğim ya hatırlatmak gibi olmasın ama bizim çılgın proje ne oldu bizim çılgın proje başlayacak İstanbul kanal İstanbul, İstanbul mu kanal bizim, de değil, İstanbul. bizim projemiz değil de yani Türkiye olarak başımızdaki kanal İstanbul proje. 그러셨으면 해? <susur> <mi? susur> O galiba başlar bu da gibi bir şey yani. Başladı mı? Başladı A'yı uzatmamdan demokrasi gibi bir şey olduğunu Bilmiyorum. anladım. Bilmiyorum Kanal İstanbul konusunda hiç hatırlatmayalım isterseniz. Yani <gülüyor> yeterince konuşulmadı gibi bir şey var. orada Galiba önümüzdeki <gülüyor> seçim dengeler falan. Dengeler de değişecek gibi şeyler var. Çok yok öyle bak. ımıl ımıl başlıyor o proje. Davaştan ki şey, şey, kenardan şey, kalacaklar. Bir var. bakarsın bayağı bir yarıladık ya. Bütün hepsini kestik diye oradan madem düz düzledik. Hadi ya bir şey mi diyorsun? UEFA Başkanı Mişak Platini Avrupa Şampiyonası'nı Dünya Kupası'na rakip yapacak. <gülüyor> Ha diye ben bekledim ya. Şöyle demiş. Dünya Kupası'nı Dünya Kupası yapan şey ülkeli, aslında şey değil mi? Güney Amerika. Takı, hayır canım, Dünya Kupası dediğin ha, milli yani, takımları katılıyor. Vallahi de, doğru söylüyorsun. Ama esas olarak doğru. Tabii, doğru Brezilya falan filan. Brezilya, Orjantin, işte, Uruguay. Amerika'nın kadar... futbol takımını kimsenin çok umrunda değil. Ama şey de olmaz. Varsak uçam var Var var. Güzel falan, takımlar var. Var var. Güzel. Gana Çin takımları falan var. nasıl? Çin takım var Çin takım var. Kore tak var. Yok, yani güzel. Güney Amerika'yı için aldığın zaman Biraz zaten öyle, doğru. Alası şey yok. Doğru, zaten o da onu demiş. Avrupa onu nasıl yapamaz? Ya? demiş. Ya. Yo, bulmuş, onu da bulmuş ya. Şöyle Kasa bir fikrim vardı. Brezilya ve Arjantin'ni e, mesela Avrupa Şampiyonasına katalım demiş. Hmm. Katalım mı demiş oradan biri. Katak mı? <gülüyor> Katak. Dökelim demiş. mi demiş. Ondan sonra oraya dahil edelim demiş. Onlar da oynasın demiş Avrupa Şampiyonası'nda. O demiş. zaman ben de oynayacağım demiş. <gülüyor> çıkmış. Şimdi çıkmış öyle demiş. Böyle bir ya projesi ya var. Öyle baş edilir mi ya? Onu ben katayım onu ben katayım diye. Kazananla oynasın o zaman. Tabii. Evimizin. Şey, şey diye vardı eski. Yok ya der, ya der <gülüyor> o zaman kazanan fasulye, ilk etap denemeyi öyle yapsınlar. Onlar da kendi aralarında yapsınlar. O zaten olan şey. Ney ne var? Hayır. Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası, Güney Amerika Kupası. Ha. O var zaten. Tamam, o, yani, <gülüyor> onlar da kendi aralarında <gülüyor> ne yapsınlar dediğin şey 85 yıldır olan şey. Ya uzak Oktay uzak şimdi nerede yapacağım? Dön dolaş gene aynı yere geliyoruz. Dünya Kupası gelin. Şampiyon Kulüpler Kupası'na geliyoruz. <gülüyor> Bana da ikna olmadım ama mantıklı geldi. Nerede yapacaklar yani? Ama nerede? şey biz Brezilya'yı Brezilya olarak... Izliyor, Brezilya Brezilya dayanmıyor. Yani. Hiç Brezilya takımı olarak görmedik bir şey. Nasıl görmedik ya? Oynadık ne ya gördük? Dünya Kupasında Türkiye olarak hayır. Brezilya, olarak takımı mi? de Brezilya milli ona, Brezilya. takımıyla oynadık. Tamam. herhangi bir takımla mesela değil biz, mi? Şimdi şey, Avrupa maçları biraz öyle oluyor ya. Brezilya'nın o adı neydi? São Paulo muydu ne? Herhalde São'dur. São Paulo. São Paulo takımı var işte ya İşte sürü... onu hiç görmedik biz. Corinthians falan bir sürü takım var olur mu ya? Biliyoruz isim olarak da oynadı mı Galatasaray Corinthians şeyde oynuyorlar onu. Dünya dünyalar dünyası kupası diye bir şey var. Yani işte Amerika'nın şampiyonu, Şampiyon kulüpler şampiyonu. kupası. İşte Ege'nin dediği. <gülüyor> o, ona geliyor. <gülüyor> Avrupa şampiyon kulüpler kupası demezsen aslında oynatabilirsin kulüplerini. Yabancı takımlar kupası. <gülüyor> evet, Nasıl o. fikir? Bak Süper. o da güzel ya. Sonuçta herkes yabancı. Herkes yabancı. Bilme. Futbol konuşsun. Ve tarafsız olduğu da ortaya çıkmış olur. Ayrıca bunu Türkiye'de yapalım. Çok güzel. Bir Nerede yapalım? Da, Let's meet where the continents meet. <gülüyor> Çok güzel ya. bu meet da... Avrupa'dan Asya'ya yürüyen Michel Platini çok güzel olur çünkü yani sonuç olarak kaç tane ülke var Asya ile Avrupa'yı birleştiren? Kaç? Bir. Bir. Yani çünkü bunu... nereden biliyorum gizli hedeften biliyorum. Rix olarak. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi. Işte. O da o da güzel bir saygınlık. <gülüyor> çünkü başka nerede göreceksin? <gülüyor> Haley bebeği oldu. Bu yana bir şey diyeyim sana. Parantez içinde 47. Los Angeles'ta... Maşallah be. Ya beni bile annem, beni doğurdu. Bak annem mesela ben. Şimdi orada olayı kendi üstüne almak istemiyorum. Senin doğduğun önce mi sonra mı? Ben onu verecektim. Tabii. Sen başka bir şekilde bağlı buyurun. Annem 45'inde doğmuş. Benden sonra doğuran yani... Tek kadın. yaşlı tek kadın Haley <gülüyor> Anla diyeceğim Heliberiye yani ilk çocuğunu da 42 yaşında doğurmuştu Heliberi. Helal olsun Heliberi. E. Heliberi'nin en önemli özelliği çok sıkıcı filmleri imza atmış olması. Yok be bir ke kedi kadın diye çıktığı. Kedi bir... kadın diye dünyanın en çirkin filmi çok var. Adam yani dünyanın Arkadaşlar. en çirkin filmi var da onun dışında ben düz Esas... seyrettim bir filmini. Ney? Ne? The Call dedik böyle bir şey var. Hiç bir. duymadığımız bir film. <gülüyor> Hiç duymadığımız bir başka filmi. Kol mu? Sel olmasın? Kol kol. Jennifer Lopez vardı. Ya, 911 servisinde çalışan bir kadın. Ve olaylar. Ve olaylar. Ne olaylar? Ne olaylar? Çok sıkıcı. <gülüyor> sıkıcı olmasına rağmen. Yok kötü değil. Güzel de... para kazanan bir kadın. <gülüyor> en sıkıcı bir tarafı da bu Oscar aldıktan sonra güzelim <gülüyor> X-Men filmlerinde ben yalnız Oscar'lıyım biraz daha ön plana çıkacağım diyor. filmleri de suratına benzettim. Gerizekalı. Bir şey diyeceğim. Neyse, Monsters Ball mı aldı öyle bir? Monsters Ball'da aldı. Ondan aldı değil mi? Tabii ondan söyledi zaten. Daha sıkıcı filmlerle kariyerine devam etti. O da çok Çünkü kendini gibi. aşmak zorunda kaldı. Daha lowsa kadının arkasından konuşmayayım. Hayır doğru. Yani. Haklı. sütten keseceğiz kadını. Tabii canım. Üzüleceksiniz. sütten kesilecek yeminle. Ama yine de halbuki Kate Blanchett öyle mi faiz? Silkele helberi düşüyorlar diye buradan tam destek veriyorum. Kate Blanchett'i izledik hafta sonu. İzleme, buluşma imkanımız oldu kendisiyle. Ne diyor? Vallahi ben de sizin hmm. hastanızım dedi. Aa dinliyor muyum bana? Bizi? Bana dedin. Yok biz sizli bizli. You dedi. Yani ben onu sizli. You. Yani hakikaten hastası olduk. Helikopter indi bu arada. Aa ben vallahi indi. helikopter. O zaman kesin. landed. <gülüyor> kesmeyeyim, yayını kesmeyeyim devam edelim. Valla devam edin ben. Bu sessizliği yakalamak gel. Valla sevgi dinleyiciler, 40 yılda bir olacak hadise. Oh be. Ay, ne nesi oldu anlıyorsun? onu Oğlu mu oldu Heliberinin e, bundan önce şeyi vardı biliyorsun. Ya bundan önce. Bebek bebek var sonrasına bakacağız artık. Heliberinin kaynı senin eltin olur. Yani ne? Oğluşu mu olmuş? Oğluşu oldu oğluşu. Oğluşu. Hay. Bundan önce kızı vardı. Şimdi Hı. oğlusu oldu. E, Frans oyuncu Martinez'dan. Martinez. Beraber yaptılar. Hı, çok Biz so. beraber yaptık. Vah da Güzel ya beraber Tebrik ne ediyoruz. güzel. Tebrik Var mı haberler espriler? Ne mi? olacak ben daha bismillah yeni gelmişim yani. Şurada elim kolum gelmiş gelmiş Sana demedik bir şey zaten. Sen rahat ol ya. Oktaya şey yapıyoruz. Valla bana da dinleyicilerimiz 8'e 5 kadar Çetin Emeç bulvarında el sallayınca utanmam gerekir mi? Gerekir. Gerekir, gerekir. değil mi? Valla el salladım ama çok mahcup salladım. Yani. İkinci kere yan yana geçmemek için şey oldum. Kendinizi zor tuttun. Kırmızı değk gel seni. Dursalar ben geçsem falan diye böyle bir... <gülüyor> Öyle bir şey mi oldu ya? O yüzden evet, çeşitli ısınma çabalarının sesleri, sesleri. yayına da yansıyor. Vallahi el, elleri elce izlerim şu. Vallahi billahi burası çok soğuk ya. Bu arada Jennifer Lopez'i de andık. Yılın İnsan Hakları Ödülü ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'e verildi. Albüm çıkarmadığı için mi? <gülüyor> bize insanlığa en güzel armağanımız Jennifer Hanım. Ay, ne giydi açıklanmış uzun uzun. Neden şey olduğu açıklanmamış da? Ee, insan Aldı hakları mı? ödülünü aldığı açıklanmamış. Bir bakalım ona. Ee, Ama ben bu? de şimdi insan hakları ödülü verecek olsa falanca yerde bilmem ne ile ilgili mücadele veren bilim adamı yerine. Seni López'e verin. Falan. Bir şey Galiba yani. bunlar bunu seviyorlar. Bunlar bunu seviyorlar dedim. Ya öyle hani örgütten örgütten bilirler. Ay bu seni kime verelim? Cenifra. LGBT toplumu için yaptıkları ve eşitlik adına çalışmaları nedeniyle. Aa, o zaman helal olsun. O zaman helal olsun. Bravo ha, doğru. 17.sizi düzenlenen insan hakları kampanyası yemeğinde ödül almış ve dantelli elbisesini giymiş. Ne pis bise... biz ya aa, aa. Bizim konuştuğumuz dantelli Herhalde. elbisesi vardı ya, çok beğenmiştik. Sırtı hani. tamamen açık. Ha, olan. Açık onu giymiş. Jenefra yakışır. Ah. Dantel Jennifer'a yakışır. Dantel detaylı bir en Çok üşüdüğümüzden bağırarak konuşuyoruz. Yoksa başka icra. bir şey anlaşılmasın. Birbirimize sokulduk şimdi. Ege ile... Benim aslında şu anda şarkı falan çalmam gerekiyor ama... Barbağımı... Atış yaramdan e... çıkaramıyorum. Ege ben de basayım diyeceğim de basacak mı? oraya kadar gelirsem donarım. Valla burnumla falan yapamam. Çünkü hem pot açacağım hem sadece şarkı çalmam olsa burnumla halledebilirim. Rıza silahlı potadan öğrenmiştim. <gülüyor> Botta <gülüyor> gerekiyor. Rıza baba neredesin diyelim. Ne yapayım? Baba cesaret... kendimi şey gibi hissediyorum. Bir, bir cesaret çıkar ya. Allah ya. ya fazla almışız şeyde imul yatırmışlar ya ilk hissettikleri de boğundum. Ne? Etim almışız. Et, et et gibi hissediyorum kendimi buzluğa konmuş et gibi. Biz az kaldı yani. Ve suyunu salıyor sevgili dinleyiciler. En acısı da bu. Çözdürdükten sonra o yüzden eski tadı olmuyor. Frank Turner'la devam edeceğiz. Losing Days dinleyeceğiz ardından espriler, şakalar, reklamlar falan. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Ayaklarım geri geri geliyordu stüdyoya gelirken. Vallahi öyle. Ne yapacağım? Yapacak yani bir şey. Ya şurası mesela sıcak bir ortam olsa Hiçbir kere Hiç yayınımıza... Çıkmam, yemin ediyorum 7.24. Apış demeyeceğiz. Valla sevgili dinleyiciler. Radyonun diğer yerleri daha sıcak. Ve oralarda soğuk aslında. Yani dışarısı <gülüyor> da daha sıcak. Ya öyle söyleyeyim. yani. Düşünün öyle bir şeydeyiz ya. Bu sahne... Ya bu sahne değil bu ne ya burası şeyden kayadan oymuşlar burayı kışın daha bu sonra sıca yazın daha sıcak. Bu sahne benzetmem yaşlandığımı mı gösteriyor biraz? Öyle bir yer Koska kalmadı çünkü. pazarcılığımı <gülüyor> mı gösteriyor ne gösteriyor? Esnaf ruhunu gösteriyor Oktay. Gösteriyor değil mi ya? Gösteriyor. Oh be rahatladım şu anda. Yavrum benim ya sen rahat ol ya. Nobel Barış Ödülü için bir aday var ama bu sefer kalabalık. Şey mi? Grup mu? Grup. Pink Martin'in mi? <gülüyor> Çok güzel Ege. Vallahi ben de verecek olsam Ya Pink Martin'e veririm ya da şey grubu var ya. Emme. Embe orkestrası. Embe yani, orkestrası. Veririm. Değil ya barış ödülü bu ya. E tamam Embe'den daha güzel barışlık grup var mı ya? Lampedusa halkı. Lampedusa halkı mı? Valla İtalya'nın Lampedusa e, adasının yak ha. yakınlarında geçen hafta biliyorsunuz bir e, göçmen faciası yaşandı. Evet He. 350 kişiden bahsediyorlardı. Valla evet orada Öyle. ilk e, o... Müdahaleyi yapanlar mı? Müdahaleyi yardıma koşanlar diyelim Lampedusa halkıymış e, balıkçılar başta olmak üzere ki hemen soruşturma açılmış haklarında balıkçıların. İnsanları niye kurtarıyorsunuz diye. Bakıyor. Yani niye müdahale ediyorsunuz ve adaya niye çıkarıyorsunuz diye. Çünkü adaya çıkardıkları zaman göçmenlik statüsü başlamış mı oluyor öyle bir şey var. Düzensiz göçmen mi deniyor kaçak göçmen de denmiyor da bu insanlara hmm, hmm. düzensiz göçmenlikten başka bir şeye geliyor. Yani adaya ayak basar basmaz o yüzden. Orada yani şey İtalyan hükümeti siz orada gemilerle şey yapacaktınız. Tamamen hepsi bu olana kadar. Biz müdahale ederdik zaten o sırada falan diye. Öyle bir şey yaptılar ee, haklarında şey başlatıldı ama buna rağmen e, illegal insan ticaretine yardım etmekten soruşturma açılmış ama buna rağmen e, bir şey başladı bir hareket başladı Nobel barış ödülünü neden Lampedusa halkına, halkına ki. vermiyoruz diyerek ee, hemen bu linkimizi de biz paylaşalım. Cefatiyar Lampedusa halkına selam olsun. Valla bizim gönüllümüz, gönüllülerimiz de diyelim şeyi aldı barış barış aldılar. Barış ödülü ödülümüzden geçen e, Recep Tayyip Erdoğan da aday değil miydi? Öyle miydi? Genel öyle bir şey yok muydu ya barış ödülü adaylığı? Tabi barış ödülü adaylığı neden olmasın? Aday olması, adaylığı mı var? Da, darbeci Lampedusa'cılara vereceğimize yani lütfen darbeci Lampedusa halkına vermeyelim ya. Ben Bunu... şöyle bir cümle hatırlıyorum. Son derece mantıklı olur diye bir cümle hatırlıyorum ben. <gülüyor> Nagihan Alçı'dan. <gülüyor> Son derece uygun buluyorum diye böyle bir şey hatırlıyorum yani. Hmm. Ama yani Lampedusa halkı Nobel Barış Kimse Ödülü... Kimse kusura bakmasın Nobel Barış Ödülü noktasında darbeci Lampedusa halkını da ben buradan savunamam. Evet savunmadık. <gülüyor> Savunmamaya da. da devam edeceğiz lütfen. Nagihan Alçı'nı diğer programı tutarsa <gülüyor> hemen oraya sen zıpla. Lampedusa halkı da. ne oldu şimdi? <gülüyor> ne, <gülüyor> ne, ne, <gülüyor> ne oluyor abi? Ne oluyor ha? Ne oluyor lan diye birbirine bakıyorum. <gülüyor> Bu arada Tekirdağ Kapaklı'da... İtalyan savcıları da göreve çağırıyorum burada. <gülüyor> bir şey soracağım. Nobel soracağım. Barış Ödülü'nde bir para ödülü var ya. Ufak tatlı bir para ödülü Na, var. Ne yapıyorlar o zaman? Mesela Lampiyadus'u halka kaldırsa ne olacak? Üleşecek. Üleşmez Lampedusa halkı da. Lampedusa belediyesine gidecek. Velev ki üleşti. Nasıl üleşecekler ya? Balıkçılar yüzde ellisini alır kalanın yüzde elliyi paylaşır. Evet aynen öyle. Zaten Lampedusa'nın yarısı. Kalan gibi... mahkeme e, masraflarına gidecek anladığım kadarıyla. Evet tabii haklarında çünkü sürüm sürüm sürümcekler gibi duruyor. Haklarında açılan daha 3-4 tane suçtan toplu örgüt bunlar bir sürü şeylere kaçak göçmenlere yardım ve yataklık. Neler neler. Vallahi e, o zaman hemen bu linki paylaşalım ya. Geçen sene de Avrupa Birliği almıştı değil mi Nobel Barış ödülünü? <gülüyor> Bunlar iyice ama Çok, şey yapmışlar kendi ek, aralarında. Ekonomik kriz var ya. <gülüyor> Sadece bir şey olsun. De. Sadece ipten sol gemi diye. Mi? Mi <gülüyor> yapıyorlar? Gitmesin, ne yapıyor para gitmesin. <gülüyor> Aa, Ayıptır ya. Yani. Lampedusa bizim gönlümüzde dediği gibi. <gülüyor> dövme yaptıracağım. Lampedusa gönlümüzdeki yerdir diye dövme yaptırayım ben de. İtalyancası tabii ki. Buyurun Fahir Bey. Tekirdağ kapaklıda e, yeter, bacı parantez içi 28 intihar etmek maksadıyla 3. kattaki evinin penceresine çıktı. Buraya kadar bir sıkıntı var mı hocam? Sıkıntı adamın kendisi yani. Yeter kadar Hanım. hanım, hanım mı? Hanım, hanımefendinin kendi dünyasında. Evet, evet. Kadın bir ara mutfak tüpünü aşağı atmaya kalktı. Neden? Tabii aşağıda bir olunca? <gülüyor> Neden? Aşağıda bir birikim oldu? Bir iki mi? Ne yapmak için... ya bu? Yani birikim... Giderken birkaç kişiyi de beraberinde götüreceğim <gülüyor> mi diyor. Yani hayır. Ayağına bağlayıp mı fayr? Belki düşemem falan diye. Daha da hızlı. Bak, Mantıklı, mantıklı, mantıklı. Ee, bu arada itfaiye aşağıdan tazlikle su sıkarak kadını geri püskürttü. <gülüyor> Ve onu intihar etmekten pişman etti. <gülüyor> <gülüyor> pişman oldu. İlketin pişman. biber gazı sıksalar. Polis gitmemiş, itfaiye Yok, gitmiş. İtfaiye sadece. gitmiş, itfaiye. Çünkü öbür türlü gitseydi, o sürüm sürüm Lün sürüm. Luna Park gibi ne kadar güzel ya. Suyun üstünde böyle ohoho. Kadın şimdi yaşam coşkusu ya mı dolu? Doldu. Yani of... itfaiye gittikten sonra bir daha atlamayacağı garanti gibi bir full şey Full of var. life dedikleri şey, full of life. Ee, sonra biliyorsunuz hafta sonu Adana'da e, Başbakan Erdoğan Adana Havaalanı'nda e, Adana'daydı. Havaalanına <gülüyor> giderken de otobüsün kapısına herkes yani çocuklara oyuncak veriliyordu falan filan. <gülüyor> evet, ama o biraz tabii. gelişti artık başka şeyler de veriliyor. Satranç takımı veriyor. Çok havalı. Ee? Ondan sonra tamam ama satranç takım takımları böyle gözüne geldi değil mi bu Yok gözüne gelmemiş. Ee... Bayağı şimdi satranç olunca satrança meraklı büyükler onu da çekilin lan diye bütün çocukları ezdi ezdi koca ha, koca tabii, adamlar. Ayıya topa şey tamam etmeyen adamlar satranç takımını görünce şey mi oldu? Ben bununla bir şey yaparım ki diyerek e, satranç takımını almışlar. Bu arada hemen Erzurum'a gideyim ben böyle küçük küçük e, ülkemizde. Bayron işte Anadolu turu. Tırı. Anadolu turumundayız. Erzurum'da da tekerlekli kızak Türkiye şampiyonası yapıldı hafta sonu. Tekerlek Yapı olduğu zaman kızak olmaz teşekkür ederim. Hayır canım nasıl ki çim kayağı var. Çim, <gülüyor> Ama Erzurum'da çim kay var Erzurum'da. Çim kayağında da gene kayak yani. Bir şeyin <gülüyor> adı tekerlek varsa araba. Yoksa kızak. Ama Ege kızak gibi yere yakın. Affedersin. Ya bir de Erzurum sen herkesden iyi biliyorsun. Askerliğini yapmadın mı? Doğru. Benim orada yüzden... bildiğim tek şey bıçakla dadaşlık olmaz sözü. Bu bir. Bir de bu. Yani kızak. A tekerlekle kızak olmaz. <gülüyor> Ege'nin iki tane büyük önemli <gülüyor> şeyi vardır. O da. Ee, neyse. Türkiye şampiyonası. Ben şampiyonaya da karşı değilim. Spora da karşı değilim. Sadece isimlendirme noktasında e darbecilik. Ege, valla ama valla. Şurdu, <gülüyor> <do> <gülüyor> darbecilik yapmışlar. Tabii. <gülüyor> e Şimdi bunlar ne yaptılar asfalt yol üzerinde e, şampiyona yapıldı ancak ufacık bir şeyi atladılar o yüzden sporcular biraz sıkıntı yaptı sadece birbirleriyle mücadele etmediler arabalarla da mücadele ettiler çünkü trafiği asfalt yol kapatma trafiği kapatmadık böyle için. <gülüyor> Gerek yok kapatmalarına ya. Abi ne olsa kaç aradan geçiriz yerine. buradan araba geçecek demiş böyle yolu tutmuş <gülüyor> sallamış. Vallahi esas rakipler yoldan geçen araçlardı. Yol trafiği kapatılmadı. Neyse sporculardan ezilen olmadı. Onun müjdesini ne bu. Ondan sonra. Bir şey mi çekiyor bu tekerlekli kızaklar? Yoksa fıt fıt fıt yokuş şey Bayır aşağı dediğimiz teknoloji sayesinde Bir karı yani gravity ya. ya gravity bak lafı gravity'ye getirdim Kar yağsaydı keşke. Ne Kar. kadar güzel söz. Vallahi bak. o da o da olabilir. Keşke yani Ege. O zaman tekerlekli e, kalmazdı. Ya da arabalar da kendiliğinden mesela yola çıkmazlardı. O da olabilirdi böylece Hiç asfaltı da gerekiyor Kim kazanmış Vallahi kazanan dostluk kazandı sonuçta stres yok e, Stresle mücadele edildi Hiçbir araba ve hiçbir yarışmacı herhangi bir şey olmadı e, Dostluk kazandı diyelim Turistler hastanelere nokta nokta <gülüyor> <gülüyor> Turistler hastanelere borç nokta nokta ee, Borç verdi Değil ee, Borç çorbası yaptı ne kadar güzel bir... Rus <gülüyor> turist ise diyelim. Sıcak, soğuk havada, sıcak bir bak, çorba iyi. içmez miydik ya? Sayıştay'ın kamu hastaneleri raporu çıktı. Hmm. Ee, bunun sonucunda haberler var. Bununla ilgili bir başlık. Turistler hastanelere borç takmış. Ee, faturalar şişirilmiş. Bir şeyler olmuş. Falanlar, falanlar filanlar. 1 milyon lira borcu varmış turistlerin. Toplantı. Abi alalım ne gidelim Avrupa. Ne turistimiz bir... var ya ülke olarak? Millet turist gelsin de biz de aman gelmesin turist diye mi uğraşacağız yani? Nereden bulacaksın şimdi o turisti? Gitmiştir bile yani. Faturalandırmalarda usulsüzlükler olduğu belirlenmiş falan filan. Yani turist geldi. <gülüyor> Yaz, Yaz. Turist turist, turist bu. <gülüyor> Yaz. Ultrason. Yaz. Emarı. Anlamaz da susa diye yazmışlar yani. Şişirilen faturalar. Ay Allah. Geçmiş olsun. Geçmiş, geçmiş, olsun. <gülüyor> <gülüyor> yani geçmiş, geçmiş olsun. olsun. Sağlıklı turist istiyoruz. Ay. Ondan sonra e, bir deneyimiz vardı ya bir şey daha vardı. İki buçuk milyon dolarlık doğum günü için gelmiş. Değil. Ne gelmiş olabilir? Efendim. Pasta. Değil. Pasta'yı sekizde alabilir miyiz demişler. İki <gülüyor> buçuk milyon dolarlık ne? <gülüyor> ben de ağzım <gülüyor> şey oldu bir hemen. Şey oldu değil. Bodrum'daki yalık hava gelmiş. Ne gelmiş olabilir? Adam gelmiş. Adam gibi adam değil. Kadın adam. Değil. Adam kadın. Bir Rus ışı adamının yakınlarıyla kutlayacağı doğum günü için ne gelmiş olabilir? <gülüyor> Ebrugün neşi mi Nirvana sana? ya, nirvana. Aha nirvana mı geldi? Tabi, yat, yat trip, ha, trip olan büyük. Ne deniyor buna, gemi mi deniyor, ne deniyor? Vapur. Vapur. Ne deniyor buna hakikaten ya? Tekne. Tekne, tekne gitsin nokta. ha sen kaç milyon dolarlık diye buna i̇ki tekne buçuk dersem o dolar. Ayıp, evet. Ayıp olmaz, merak etme, alınmaz o. İki buçuk milyon dolarlık şey de mi? tekne deniyor. Tabi canım, iki buçuk milyon dolarlık şey, niye tekne denmez? İki buçuk, mi? başka bir şey olabilir mi? İki buçuk milyon dolar az çünkü Oktay ya. Az mı? Az. Evet biraz çok biraz rakamlardan bahsediyorum. Yani, yani hani böyle şey oldu. Zayıf bir şey oldu yani. O diyor ya. haftalık kirası Sana bana gene çok da. Ha. Kirası o kadar olursa doğrudur. Ha bu kirası mı acaba? Haft... Ha. Nirvana'nın değeri yaklaşık 305 milyon dolar. Şimdi bak, şimdi bak, bak oldu. tıklı oldu. <gülüyor> Şimdi bu, oldu. Tamam ya bu... Öbür işi fakir işi oldu yani. Haftalık <gülüyor> kirası 1 milyon 200 bin dolarmış. İyi. 2 hafta demiş. Sömestrmiş Rusya'da. Orada da çünkü bayram tatiliyle birleştirecek onlar da demek ki. Kurbanla birleştiririz demişler. Adı gizli tutan tutulan Rus iş adamının... Ay sanki yok. tanıyoruz bütün Rus iş adamlarını da onun... Rus diye. diyen kıskanç <gülüyor> dillerini yerim senin. Aa, kimse söylesin ismini ya. Zengin Ruslar. Ege'ye açılacakmış. Oradan Gökova ve Yunan adalarından... Ama Almış. demiş. Gerisin geri demiş. Alışverişi en başta yaptık abi demiş. <gülüyor> ucuzu geliyor demiş. <gülüyor> Bir kere karaya çıktık demiş Gökova'da. Öyle uzun uzun anlatmış ya. Demek ki para değil de adam <gülüyor> Merak Sohbet meraklı. Sohbet dışında ya yazış <gülüyor> i̇şte meraklı. Mutlu yıllar diliyoruz tanımadığımız iş adamına. O zaman hayırlı işler dileyerek, bol kazançlar dileyerek ilk saatin sonuna gelelim sevgili dinleyiciler. yan Hunter Flowers dinleyeceğiz. Önümüzdeki saat içinde sizi İtalyan Kültür Merkezi'nden... Ee, bilgiler bekliyor. <gülüyor> Bir Hadi söyleyelim ya. evet. Ha, ee, çok heyecanlıyız. Çok güzel DJ Talk'umuz var. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern Sabahlar Radyo Tilesiniz Modern Sabahlar devam ediyor. Gelin çocuklar yamacıma size anlatacaklarım var. İtalyanca Ankara İtalyan Kültür Merkezi'nde öğrenilir. Kurs kayıtları başladı. Hemen kaydınızı yaptırın. Kayıtlar için kurslar hafta içi 11.30-14. 14.30-20. Hafta sonu 11-15 saatleri arasında sizleri bekliyor. Kurslar ofisi cuma günleri kapalıdır. Unutmayın son tarih 13 Ekim. Dersler 21 Ekim 22 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Daha önce İtalyanca eğitim almış kişiler için seviye belirleme sınavı 8 Ekim tarihinde saat 18'de, 12 Ekim tarihinde ise saat 12'de. Kurs başlangıç, orta ve ileri seviyelerde konuşma, çeviri ve gramer tekrarı gruplarından oluşmaktadır. İtalya'daki dil okullarında İtalyanca kursları için kurs ücreti üzerinden %100 veya %50 oranındaki burs imkanlarından faydalanın. 9000'den fazla kitap, 1100'den fazla video arşivi ile kütüphane imkanları Ankara İtalyan Kültür Merkezi'nde sizleri bekliyor. Ayrıca İtalyan Kültür Merkezi'ni Facebook, Twitter ve YouTube'dan takip edebilirsiniz. Bu sohbet için sizlere çok teşekkür ederim. Reklam. Buyurun efendim. İçerisi soğudu mu ya? Biraz daha mı soğudu içerisi? Vallahi bir kırılır gibi düşünmüştüm ben ama daha da bir şey oldu. Yok yok kırıldı kırıldı. Kırıldı kırıldı. Kırıldı, kırıldı mı biraz? Umul umul oldu. İtalya kültür deyince dedik. Akdeniz kanı sıcaklık. Akdeniz kanı sıcak. Hoppa! Vallahi billahi. Sırf İtalya konuşuyoruz bu sabah yalnız. Ya ha. vallahi. O kadar ya. İtalya Neydi ne ya. halkıydı Cefakar? Lumpadausa halkı, halkı. İrlandalı madem İtalya dedik. İrlandalı, İrlandalı şarkıcı diyorsun. ve siyasi aktivist Bob bir. Geldof. Aa. Bob Geldof İtalyan şey İrlanda. mıydı? İrlandalı mıydı? Evet. E, parantez içinde kaç? 60. 61. Dünyanın 2030'da sona ereceğine inandığını söyledi. Ne güzel. <gülüyor> ben göremeyeceğim demiş. <gülüyor> Bob Geldof'la inanç turizmi. O 2000... şey falan diye düşünmüş olabilir. Dünya benim için 2030'da bitiyor. Hani 18 yıl kaldı, on, 17 yıl kaldı. Hatta 16 yıl kaldı. E 61-77. Hani kendine biçtiği bir şeydir. Johan bir zirveye katılan geldi. Of, ne ki bir zirve hocam onu şey yapar <gülüyor> Ev partisi. <gülüyor> Gidip sonra biri almış dolaptan. Öyle <gülüyor> Bir kasa bir aldık tak tak tak vurduk demiş. Bir so Paso içiyoruz demiş ya. Bir sonraki savaş. Birinci veya ikinci dünya savaşı olmayacak. Bir sonraki savaş sonumuz olacak demiş. O laf edildi Bob Bey. Evet hakikaten. O edilmişti bayağı daha, bir önce. Daha esprilikini yaptılar yaptı. Emre. Dur daha bitmedi ki. Bunların hepsini arka arkaya söylemiş. Bak şöyle demiş. Bir sonraki savaş sonumuz olacak. 2030'a ulaşamayabiliriz. Acil olarak iklim değişikliği sorununa çözüm bulmalıyız. Savaş demiş. demiştiniz demiş. Bir yudum almış <gülüyor> bir azından. <gülüyor> Cips var mı demiş sonra. Cips. Şey oldu içim kazındı da iyi geliyor. İrlandalılar çok içiyor. <gülüyor> Çok içiyor, çok içiyor. Yani 2030'dan önce bütün insanların öleceği teorisi de Bob Geldof'a ait. Bob Geldof Bob Geldof haline... ağır konuştu. Herkes kendine çeki düzen versin. Vallahi şey değil ki... mi konuştu acaba? 91'e ben zaten çıkamam falan diye. Rahatlıkla mı? Öyle mi? Çok... Ben dünya için yapacağımı yaptım. Yok canım. Düzüncesi 2030'da var. da 2030'da 90'da 90... 90'da 91. olmuyor. 76 oluyor işte. Doğru 17. Yani. Yani yapacağını yaptı o Bence zaten live e aid falan filan yaptı. daha ne evet. yapacaksın iklim değişikliği dedi adam yırtındı çabaladı kaç yılını verdi ya kaç yılını verdi kimse iklim demeyi bilmezken biz iklim değişikliğinden bahsediyorduk yani. kardeşim Doğru. dedi ama hiç ilgilenen olmadı o zaman işte ondan sonra görürler İsviçre'de referandum yapılacak ee, evet oyu çıkarsa bana mı yapılacak evet oy çıkarsa herkes koşulsuz olarak maaşa bağlanacak o ee, zaten yok muydu ya İsviçre'ye adımını attığın anda maaş bağlanmıyor maaş mı? bağlanmıyor muydu 500 euro yükselmesiyle ilgili? Ha, yetmez yani. ama evetçiler mi var? Eee vallahi çünkü öyle bir şey olması lazım. Tek şey sorulduğu için büyük ihtimalle Evet, mi, sürede... hayır, mı? Evet yetmez mı, hayır yetmez mı? Yetmez ama evetçiler olması lazım. Bak, tek soru var. 2800 dolara verelim mi? Olan, verelim, mi? verelim mi? Vermeyelim size? mi? Vermeyelim mi? Soru bu. Verin tam bir ama gene de başka bir şey daha oylayalım demişler. <gülüyor> Garanti maaş verilmesi konusunu referanduma götürülmüş. Referandum konusuna bak. Garanti maaş. Ne kadar güzel bir ülke. Referandumdan olumlu sonuç çıkarsa devlet tarafından koşulsuz olarak herkes... Ayrı. 2800 dolar mı alıyor? 2800 Euro mu? dolares. Ya İsveç'te doların ne alakası var ya? Ya işte o genel şey olsun Öyle diye. Ya çünkü sonuçta herkesin durumu iyi. Döviz olsun diye. Döviz üstünden yapacaklarmış maaş. Güzel. Maaşı da dövizle veren tek ülke. Maaşlardaki adaletsizlikten... Ne iş yapıyorsunuz? Vatandaşım. <gülüyor> Rahatsız olan komite... Tüm Komitacı, halkın, İsveç halkı komitacılıkla mı yönetiliyor? Tabii komitacılık referandumu getirdi. Şöyle şeyden rahatsızmış bu komite. Tüm halkın ekonomik güvencisinin olmamasından. O yüzden böyle bir şey getiriyor. Herkes aynı alsın diyerek. Ha, herkes bir... en az bu kadar para alsın. Tabii. Üstü kendi ne kadar istiyorsa ona biz karışmayız diyor. O tabii yani. maaş alınır. Gerçek bir demokrasi. İhtiyacı üç varsa gene çalışsın diyor. Çalış. 3 bin alır, 5 bin alır. O maaşı ayrıca binler. İsveç'te evler bedava mı? İsviçre'de çok pahalı evler. İsviçre mi İsveç mi Oktay? Yanlış İsviçre. ülkeye gitmeyeyim çünkü saçma evet, sapan ya. bir şey olacak. Bana İsveç denmişti. Yok bizde <gülüyor> Bir çakacak. buçuk aydır maaşı yattım, Size maaş yattın mı? Ziya sokaklarda dolaşıyorum. Bir zekalı gibi dolamayım İsveç mi İsviçre mi? İsveç aman İsviçre. Bak Oktay kendini... İsveç kendin... aman İsviçre. Hangisi? İsviçre. İsviçre İsviçre. Son bak. İsviçre. İsviçre. Hı -hı. Ben o zaman gideyim orada vatandaş olayım maaşım tıkır tıkır. İsviçre'nin nesi neydi? Orada yaşamak şart mı? İsviçre'nin Kubilay Türk Yılmaz'ı meşhurdur. Oradan düşün. Kubilay Türk Yılmaz 1-2. Yani Çakızımak ise İsveç. Bankası, bankası bankası. İsveç bankaları. İsviçre'de var ya bankası. Muhakkak Türkiye'de de bankalar var yani. <gülüyor> Esnerken bir daha gülme mu? <gülüyor> hem hohluyorum hem esliyorum ya. Ne yapacağım şaşırdım. Bir şey diyeceğim, ha, söyleyeceğim. Biz 18 yaş gençleştiren parfüm haberini ne zaman vermiştik? En az onun Semede kadar. Seride de 4 defa veriyoruz. Ama bu sonbahar-kış döneminin kini vermedik. En az onun kadar kıymetli bir haber vardı. Vereyim mi? Şimdi kıymetli yoksa ama ona lezzetli mi? değil. Modern sabahlar. Modern sabahlar sabah Radyo Tides'iniz Moder sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz Fire haberler nasıl gözetmelerde Ne oldu yani? ne <gülüyor> Oktay gazetelerde haberler nasıl? <gülüyor> gazetelerde haberler vallahi bakıyorum. Derseniz ben size bir haber vereyim. Ya ha onu, onu de sen ver biraz da buyursunlar. İtalyanca Ankara İtalyan Kültür Merkezi'nde öğrenilir. Kurs kayıtları başladı. Hemen kaydınızı yaptırın. Kayıtlar için Kurslar Ofisi hafta içi 11.30-14, 14.30-20, hafta sonu 11-15 saatler arasında sizleri bekliyor. Kurslar Ofisi cuma günleri kapalıdır. Unutmayın son tarih 13 Ekim. Dersler 21 Ekim 22 Aralık'ta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 100'den fazla video arşiviyle kütüphane imkanları Ankara İtalyan Kültür Merkezi'nde sizleri bekliyor. Ayrıca İtalyan Kültür Merkezi'ni Facebook, Twitter ve YouTube'dan da takip edebilirsiniz. Bu keyifli sohbet için sizlere de çok teşekkür ederim. Hiç katılmıyorsunuz sohbete. Ben de Abi yani yürüdüm yürüdüm ya. ya. Valla sohbetin o kadar keyifliydi ki. O keyifli sohbeti Abi. affedersin biz bölmek istemedim değil mi Oktay? Evet yani, ya. Yani, o, o sohbeti bölecek kadar affedersin de. Bir İtalyan sohbeti, kültür kueyfi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bazen böyle sazı elime alıyorum ya. arada hep si diye başımı salladım. Oktay da Allora dedi bana. En sonunda allora. Çağ derim ben. Çağ, çağ bella. Alveda <gülüyor> O çok güzel oldu ay ya. Ayıb ederci. Ayıb efendim. Ha <gülüyor> aradaki şey ayıb anlaşıldı değil mi? O, <gülüyor> anlaşıldı o. tam anlaşılmadıysa ayıb -be ederci ben tekrar Ben söylemedim. <gülüyor> Buyurun efendim. Egzersiz ve kalp hastalığı arasındaki ilişki bilimsel olarak ilk kez 60 yıl kadar önce 1953'te araştırılmış. Evet. tam 60 yıl. Onun üstünden, bu 60. yıl mı kutluyoruz bu seneyi? 60. yılını kutluyoruz. Yepa! Vallahi bravo. Oh. E Ekim ayında nerede araştırılmış? Peki özür dilerim Oktay Bey. Buyurun. 60 yıl önce egzersizde kalp sağlığı arasında ilişki kurulmuş. Neden belediyelerimiz o saçma sapan spor salonları için 60 yıl beklediler? Salon salonda sancı? değil? Parklardaki, parklardaki o galip aletler parklardaki parklardaki var. Parklardaki yürüme şeyleri yürüme, yürüme şey değil değil ya. ya. aletler. Ne yapılacağı çok anlaşılmıyor. Onlar flört aletleri ya. Karşılıklı geçiyorsun. Hem sohbetini yapıyorsun. Hem ediyorsun. sohbetini yapıyorsun. Hem bir hareket ediyorsun. Hem Yürür gibi. Ama hiç göz teması kaybetmeden. O güzel. belediyeler onları belediyeler daha önceden koysaydı çok daha sağlıklızın. Bu gibi nesiller olacaktık. Tabii canım. Ama onu belli yaşın üstü kullanabildiği için. Doğru. Yani, Yo, öyle bir yaş sorumluluğu yok. Var. Yani şimdi o yazılı, y olmayan, kurallar, in, evladım in diye bir yazılı olmayan kurallar evladımı bir Yazılı olmayan kurallar geriye. Onu 50 yaşından küçükler kullanamıyor. Olur mu ya? 20-22 yaşlarındaki gençler flört için söylüyorum size yani. Vallahi ya, benim flörtün gördüğüm Flörtün yaşı genelde... yok gerçi ama. Ha, amacından yani... saptırıyor demek ki. Kötü amaçlı. Amacından, evet, amacından saptırıp spor için kullananlar var. <gülüyor> Bence. Hakikaten bir hatırlıyor musunuz? oray yolunda garip hareketler yapan adamlar ya. görmüştü. <gülüyor> hatırlıyorum sabah köründe. Ilk, i̇lk dikildiği zaman o cihazlar, evet. aletler. Adeta böyle put... put. <gülüyor> Belediye koymuş. Ben de şey Öyle dedim. Böyle hareketlerle ya, de tapınıyor gibiydi. <gülüyor> Aa, 1953'te araştırılmış. Nerede? Londra'da. Londra'da biliyorsunuz iki katlı... Araştırma merkezleri var. <gülüyor> halk otobüsleri var ya. O halk otobüslerinde Tukle. yapılmış evet. araştırma. Üst katta oturanlar çok sağlıklı. Al katta Çünkü oturanlar. Çünkü merdiven çıkıyor adam. Tabii. De o zamanlar muavin varmış. Şimdi muavin yok değil mi ya? Orada şeylerde gene var. hala var canım muavim. Yok canım. Hop on hop off'larda var muavin tipi bir şey de normal belediye mu e, var kesiyor. mı? E, bileti girerken fıştır diyorsun. Şey yapıyorsun. Arkadan da biniyorsun. orada aletleri var. Basıyorsun onlar arkadan binme yerdi. yok ya. Ha arkadan binince de basıyorsun. Evet doğru. Arkadan binip önden inilir. Yani ben zaten. gittiğimde bir tane orada sür vardı. Yes sür, yes sir diye dolaşıyordu. Yes sir, parasını veremeyen, üzerine alamayan diye dolaşıyordu. Sen kaça bindin? Hangisine bindin? Ben 42'ye bindim işte. Ha, Kicks Cross. <gülüyor> Ona mı bindin sen? Otobüs şoförleri... Kicks Cross aydınlık evlere bindim ben. <gülüyor> Bayağı uzun bir mesafede geliyor, gidiyor. Otobüs şoförlerinin... Ee, ...şeye göre, muavine göre... ...çok daha fazla. Kapa bir hesapla. %30... Daha fazla kalp rahatsızlığı geçirdiği ortaya çıkmış. Neden muavin çünkü? Muavin dolaşıyor hep. Ne Doğru. yapıyor muavin? Dolaşıyor. kat, üst kat, alt, alt kat, üst, üst kat. kat. İn çık, in çık. Günde 30 defa inip çıkıyorum demiş ya. 15 katlı binada oturuyormuşum gibi demiş. Bu da tabii ki bugün Bu yıldönümü olduğu cevap. için. 60. yılını kutladığımız için. Ne yapıyoruz bugün Bu kutlamalar araşta. çerçevesinde? Yürüyüş. Havayı fişek patlatalım mı? Patlatak bol, mı? Bol bol yürüyüş ve İskender. Hı hı. Ben Günün... Karataya geçtim. Bol bol İskender ve yürüyüş bana çok uyuyor. Ben o kadar... O kadar hastasıyım ki lütfen bir gün konuk edelim ya. Karatay. Canan hocayı. Lütfen bir gün konuk edelim yani. Yani ben kendimi tuttum da e, hakikaten ben, bizi böyle yerin dibine sokar yani. Affedersin. Ama Ağzımız çok güzel. Ağzımıza vurur öyle diyeyim. Valla vursun. O kadar hoşuma gidiyor Sen ki. Sen ne rahatsız oldun ya? En başta bir şey oluyordun Fahir. Hiç öyle değilim geçen ya. Geçen yayın yayınlarım... dönümün hayır canım olur mu? Sinirle asabiyetiyle diyordum i̇lk ama başta, şimdi bayıldım ilk ya. İlk başta çıktığı zaman canınızı... Büyük canlısı... aşklar nefretle başlar ya öyle hastasıyım öyle söyleyeyim sana. Ben geçen gün kanalda izledim. Çünkü he? en sevdiğim şeyleri bana... E, şey yaptı et ye et, e? et, et yiyin. Ne, bundan hiç kimseye zarar gelmez diye ya ye et ye sabah böyle böyle ye bele bele yiyeceksin diye şu anda tabi ben de bir diyet yapmak zorundayım yapma ıı, para edeyim. evde doğalgaz kalmayacak <gülüyor> benim izlediğim programda hanımefendi Canan hanım <gülüyor> sunuculara öyle yaparsanız kafanız çalışmaz işte böyle dedi dünkü programdan bahsediyorum onu diyor. ben de seyrettim çok güzel fırsat ben oldum. <gülüyor> <gülüyor> kime dedi bunu sunuculara sunucuya öyle ya sen kafan da çalışmaz tabii neymiş ne yani işte yeme işte onu yeme bunu yeme yanlış ben Bisküvi mi yez dedi tatlı mı özledi? dedi bir şey dedi ona sen de kafan çalışmaz dedi Doğru vallahi ben de dedim ben de diyorum. Benim de kafam almıyor. Kızlar da öyle dedi hakikaten. Doğru hakikaten vallahi. Hakikaten kafamız hiç çalışmıyor dediler. <gülüyor> Adımızı unutuyoruz ya dedi. Bir ben. kere daha haklı çıkmış hanım hocam. Vallahi canın hoca. Prenses'i evleniyormuş bu arada. Ama Hadi bakalım hayırlısı hmm. olsun. İlk başta istememiş. <gülüyor> gölgede kalacak ama biraz düğünü değil mi? Şimdi o veliaht olmak. Olmadığından... Bir de üst üste her sene. Olur mu canım? Nasıl, ya? Nasıl ya? Niye gölgede kalsın? Ne bileyim veliaht değil. Nasıl veliaht değil? Herkes veliaht. Kraliyet ailesinde senin de şansın olabilir önce de bir, bir şey var. Abisinin boğdurması gerekmiyor mu? Öyle abi, bir şey. abi boğdurmak da zordur. Önce babayı boğdursa? Çünkü abi. birinci sıradan şey... Ya babanı bekliyorlar zaten şeyi. Ne? Onlar Kendin... büyük ihtimalle babaaneden alacaklar tahtı. Vallahi şöyle söyleyelim. O... Direkt maç mı diyorsun? O... Ben direkt maçı garantiledim. Ben. Abi hiç belli olmaz bu hiç, dünya. Vallahi... Bu kraliyet dünyasını Game of Thrones'tan biliyoruz yani. Ne oldum demeyeceğim. Ondan önce Tudorslar vardı. Onların başına ne geldiğini hepimiz gayet iyi biliyoruz. Evet. Onlar da iki sene içinde iki düğün yaptılar. O yüzden Tudors hanedanlığı kalmadı. Bunlar da iki bu senede bir daha... Geçen sene miydi düğünleri? Geçen, geçen sene tabii canım. Tabii geçen seneydi. Yok abi bu sene düğün yapılmaz. 2015'i beklesin Para kalmaz. Vallahi para kalmaz. Yemin ediyorum şey daha anca yeni ödüyoruz taksitleri demiş. 30 yaşındaki Prens Harry e, İngiliz aristokrasisinden gelen 24 yaşındaki sevgilisi Cressida Bonas'la evleneceği kesinleşmiş. Öncelikle istemiyormuş önceden ya istemiyor demiş bursleri. Ondan sonra şimdi biraz heveslenmiş. Heveslenmiş kızlar aristokrasi olunca. Heveslenince de bu heves hevesi doğursun diye herhalde hemen gazetelere vermişler Graliet ailesinin beraber e, bir pastane Londra merkez pastanesine gitmişler. Supangle yemişler beraber. <gülüyor> Alman supangilesi. <gülüyor> İçinden böyle şey çıkıyor. <gülüyor> bu ne ya demiş aristokrasiden gelen kız kız, söylemiş kız zaten içinde şey vardır demiş <gülüyor> vardır. Onun, onun üstünde şey de var antep fıstığı biliyor musun falan diye böyle uzun uzun spangile hakkında konuşmuşlar bu profitrol spangile değil ki demiş adam ne profitrol zannetmiş spangile çıkınca bozulmuş spangile çıkmış kaşığı böyle batırmış bakmış kaşık yamulmuş neden çünkü içinde bir <gülüyor> şey yok batacak o yüzden ondan sonra bu konu değişince tabi ısınmışlar birbirlerine de Saçma i̇lk, zaman, iğrenç <gülüyor> bir konu yani. Fransa zaten ilk buluşmada üç buçuk saat spankla konuştuk diye ben pek <gülüyor> evlilik istemiyordum demiş. Bir de böyle güldükçe dişlerinde o spanklayan şeyleri <gülüyor> <de> görmüyormuş. <gülüyor> İkinci buluşmada diziler miziler bir şey konuşmuşlar da kızdan hoşlanmış. Evet. Breaking Bad falan konuşmuşlar. Sonra, sonra biraz şey olmuş. Altiziziz izliyorlar tabi İngiliz oldukları için. Ne kadar? <gülüyor> <gülüyor> Olur mu yine Taşkano'ya saygılarından Türkçe altiziz basıp izliyorlarmış. Sonra tabi öpüşmüşler. Oktay biraz da anlatsana Yok Güzel orada orada ya. bitiririm. Aa, olur mu ya? ya hiç kimse en heyecanlı yere geldin ya. En pişmeli kısma geldin şey olmuş ya. Kimse diyor. kusura bakmasın. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Radyo dinle modern sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. programımızın son dakikaları esprilerimizi şakalarımızı yaparak huzurlarınızdan ayrılacağız. Kabul buyurun efendim diyoruz ve bu son esprileri yapmadan önce de ben çok değerli program arkadaşlarımı Fahri Öncü alkışlarınızla ve Oktay demirci alkışlarınızla kürsüye davet ediyorum. Hoş geldiniz. Ya hoş bulduk. Hoştun. Radyoda sıcak yer bulduk onun heyecanıyla gılışmıştık vallahi. Oktay dedi ki çok güzel bir yer buldum gelsene dedi. Bir gittim. Şuradan 15 derece farklı yer bulduk. Vallahi ben sana söylemeseydim yenginin gerçekleşeceği yerdir sevgi dinleyiciler. Umul umul. Benim için yani. Ilık Sevgilimler, notunuzu aldınız herhalde. Ilık daha Neye davet edecektin ılık sen bizi? Yayına davet edecektin de insanlara davet ediyorum önce. <gülüyor> Biz gittik, elajimizi depolduk ege. Vallahi sıcacık olduk ya. Yani mutfakta su kaynatıyorsun ya, ısınalım diye. <gülüyor> ya sevgili ya, valla şu halde yemin ediyorum yani çok ağır şartlarda yayın yapıyoruz ya. Yani hakikaten insan gün burası eksi derecelerde ya. Yemin ediyorum yani bu... küçük tüp getirelim mi ya şeye? Tüp lüyüp kesmez oktay. A, tüp tüp de ısınmak için değil. su koyalım. Su kaynatalım. kaynatalım. E, e, e, şey e, e, e, üstünde de kestirme ne olur? Ke... Neyin? Çay soba kursak da daha güzel geldi bana. <gülüyor> Valla ben bu Veya... stüdyo... <gülüyor> daha fakir ya? işi olarak mangal. <gülüyor> niye zehir karbon monoksitten mi? Dışarıda yakacağız sonra içeri getireceğiz. Üstünde de Türk kahvesi yapacağız. Ben sana Hı -hı. dışarıda yakamazsın demedim. Buraya getirip bizi niye zehirliyorsun Hiçbir diyorum. şey olmaz ya mis gibi. Al işte. Sen yani bir ısın bakalım. zehirlemek Zehirlenmek mi istiyorsun? Dolarak mı? Dolarak yoksa karbonofsitem. Dolarak mı? Karbon Şöyle düşününce de gayet de mantıklı bir şeyden bahsedeyim. Çok yere, soğuk çok ya vallahi sevgili abi. dinleyiciler. Hakikaten çok soğuk yani. Dışarısı falan daha sıcak ya. Bil, yani gittik sıcacık bir köşe bulduk da bir 2 gram kalori. Nasıl şey olduk? Da, 15 vallahi derece fark var ya. ya. Şu kulaklığı çıkartamıyorum her stüdyodan. Abi radyonun gizli 30 31 derecelere var. Kulaklığı çıkınca kulaklarım var. donuyor öyle söyleyeyim ya. Sen sabah ilk kulaklığı senin için var. İlk kulaklığı en geniş taksın. taksın demişlerdi zaten. <gülüyor> kafam çatlıyordu soğuktan. Anne Bağır, kafam kulağım kulağım yanıyor şey... demiş. <gülüyor> Mikrodalga getirelim kulaklıkları. Ne yapacağız? Biz bir şey yapacağız yani. Bu yarın böyle olmaz yani. Yakacağız. Yakacağız. Ya radyo <gülüyor> yakacağız <gülüyor> ya kendimizi yakacağız bir şekilde ısınacağız. Isınmak için yakacağız. Bu hafta yakacağız. programı her gün birimizi yakarak devam edebiliriz. Aslında güzel olur ha. Parça parça mı? He, bir günde e, harcamayalım bir günde, tabii, bir günde olmaz abi. Par ateşte olmaz Valla yavaş yavaş yapacağız yani Evet gazeteleri çevirecek Sayfasını alimle... çevirecek Birisi <gülüyor> var elini çevirinden <gülüyor> çıkaracak Valla ben ellerimi o Yok. kadar güzel bir kıvama getirdim ki Hiç kimse bana bulaşmasın <gülüyor> öyle söyleyeyim Oktay sen de tahmin edip. O adam <gülüyor> ne yapsın ya o adam ne yapsın Orada makina da yok. da ya. Yo, gene bro... mont giymişsin. Ben güzel İtalyan tipi ceket giydim. Onu cebine de sokamıyorum benim. Yalnız bu beş stüdyosu biraz daha sıcak biliyor musun Fahir? Evet Oktay. Yani özendirme gibi olmasın. Bir derece falan daha yüksek buranın sıcaklığı. Burada bilgisayarın fanı çalışıyor ya o cereyan yapıyor tabii. O sabahleyin de şey donmamak için o can siperane onun için ses çıkarıyormuş. Onun oda mı soğuktan mı ses çıkarıyordur? Yani soğuktan, soğuktan ses çıkarır mı bilgisayar ya? Nasıl, İnim, bir, inliyor. nasıl biz inliyoruz? Hhh <gülüyor> ıkılıyoruz bak altta ıkılayan üç tane adam var. <gülüyor> <gülüyor> Bak sustuğumuz zaman anlaşılıyor. Peki yaz boyunca aman çok sıcak diyenler neredeler şimdi? Vallahi bilmiyorum. Onları Onlar bulursa... yoksa sıcak ülkelere gidip orada mı söylenmeye devam ediyor? Ay çok sıcakmış burası diye. Bize burada bu soğuklarla bırakıp. Yok bu stüdyonun yani ben hava durumunu e, şey yaparken düşünürken hep neredeki hava durumu diye düşünüyorum. Yani Ankara'da mesela yaz mı kış mı? Londra'da yaz mı kış mı? Valla şehre temi var diye Oktay. Brezilya'da ne radyo istasyonları var diye. Yani yani oraları görsen var ya yani. Stüdyoda, stüdyoda da galiba sıcak şey yapıyorum ben. Şişt. Tercih ediyorum. Soğuk. Sırf soğuk konuşuluyor ya böyle sıkıcı bir şey var mı? Yani hayır tamam. Sırf soğuk konuşuyoruz şu anda. Konuşmadık programın bir sonunda pastırma patladı. pastırma sıcakları falan diyorlardı birileri. Ne oldu? Gelmiyor mu? Geliyor geliyor. Yattı mı o iş? Yok yatış değil ya. Ben, ben dedim ona da. Ben diyordum iyiyiz, güzel bir hava bekliyoruz falan onu da de. Onu da Fahir dedi. Onu da benle bir şey olayım. Benimle de en çok bu arkadaş ilgilendi. Ay elini çıkarma Fahir. Vallahi üşüyorsun ha. O zaman ben vallahi kapa, veda, kapa. veda ediyorum. Daha evet, sıcak abi, bir süre daha. fazla yoksa donacağız yani. Buluşma değil ya. Hoşçakal sevgili <Gülüyor> Sanan Sövbe.